1456, numaralı konu, Ukbe bin Amir'in çocuklarına, Hazreti Peygamber'in hadislerini ancak güvenilir kimselerden alınız, diye vasiyet etmesi, evet, Ukbe bin Amir ölüm döşeğinde yattığı sırada oğullarına şunları tavsiye etti, oğullarım, söylediklerimi iyi dinleyiniz ve öğreniniz, sizi şu üç şeyden sakındırıyorum, Hazreti Peygamber'den geldiği söylenen sözleri sakın güvenilir olmayan kimselerden dinlemeyin, aba bile giyecek olsanız kimseden borç almayınız, kalbilerinizi meşgul ederek sizi Kur'an okumaktan alıkoyacak şiirler yazmayınız.